Dördüncü lema Minhajus Sunne bu risaleye layık görülmüştür. Meselayı imamet bir meselayı feriye olduğu halde ziyade ehmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'î bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القرب شو آية عظيمان choc hikayek azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmetine karşı kemale şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman Ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat kerane Mekarimi Ahlak, kemali şefkat ve rafetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünneti seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas seyle. İkinci nüktede, Rasulü Ekrem aleyhisselatü ve s külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüzî maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi cüzî maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatta o cüz'i madde, külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azimenin hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime, yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt nuraniisinin bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei mümessili fihristesi ciyetiledir. Evet, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Hasan'ı radıyallahu Anh Kemal Şefkat'inden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsüleden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal vereseyni büvvet ve hamile-i şeriat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kutsiyelerini Nazarını nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu an başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eyyümi alişan ve hakiki veresey-i nebeviye gibi pek çok Mehdi misal zevat-ı nuraniyenin namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, Kemal şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Evet, Zat-ı Ahmediyyenin Aleyhissalatu Vesselam gayb aşına kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebet tarafında olan meydan haşrı temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zamana Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören Hatta Zatı ı zulcelal'in rü'yetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşmi istikbal-i elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktap ve eimme-i verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmesinde Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Üçüncü nükte illa'l maddedetü fi'l qurbâ ayetinin bir kavle göre manası Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez yalnız âl-i beytine meveddeti istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabet nesliye değil belki kurbiyeti i ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El-Cevab, Resûl-i Ekrem gayb vesselâm, nazarıyla görmüş ki, âli beyti, alemi İslam içinde bir şecere i nuraniye hükmüne geçecek, Alemi İslam'ın bütün tabakatında, kemalât-ı insaniye dersinde, rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile âli beytten çıkacak. Teşehhütteki ümmetin âl hakkındaki duası ki Allahu salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim e inneke hamidun mecîd'dir. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiyede İbrahimiyye'de ekseriyet-i ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam âlinden neslinden olan enbiya olduğu gibi Ümmeti Muhammediyede de Ali sallatu ve selam vezayif-i azime-i İslamiyette ve ekserturuk ve mesalikinde Enbiya-i İsrail gibi Aktaba Ali Beyti Muhammediyeyi aleyhissalatu ve görmüş. Onun için "La es'alukum alayhi ecran illa'l-muveddete fi'l-qurbah" demesiyle emrolunarak Ali Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden diğer rivayetlerde ferman etmiş: Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri Kitabullah, biri Ali Beyt'im. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikat hadisiye bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Hem ümmetini Ali etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekesür edeceğini izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide lazım ki Âlem-i İslam'ın terakkiyat ı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Ali Beyt'e etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Ali Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sahirlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibilliği taraftarlık zayıf ve şanssız hatta haksız da olsa bırakılmaz nerede kaldı ki gayet kuvvetli gayet hakikatli gayet şanlı bütün silsileyi ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı ehlibeyt işte bu şiddet-i iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle Dini İslam lehinde edna bir emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü, fıtri taraftardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Dördüncü nükte Üçüncü nükte münasebetiyle, şialarla ehli sünnet ve cemaatin medar-ı hatta akaid-i imaniye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına girecek derecede büyütülmüş bir meseleye, kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur: Ehli Sünnet ve Cemaat der ki, Hazreti Ali radıyallahu an hulafay Erba'nın dördüncüsüdür. Hazreti Sıddık radıyallahu an daha eftaldir ve hilafete daha müstehak idi ki en evvel o geçti. Şialar derler ki, hak Hazreti Ali'nin radıyallahu an idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en eftal Hazreti Ali'dir radıyallahu an davalarına getirdikleri delillerin hülasası derler ki Hazreti Ali radıyallahu an hakkında varit ehadis-i nebeviye ve Hazreti Ali'nin radıyallahu an Şah-ı Velayet unvanı ile ekseriyet-i ile, evliyanın ve tariklerin mercii ve ilim ve şecaat ve ibadette harikulade sıfatları ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ve ondan teselsül eden Ali Beyt'e karşı şiddete alakası gösteriyor ki en eftal odur daima hilafet onun hakkıydı ondan gasp edildi el cevap hazreti ali radıyallahu an mükerreren kendi ikrarı ve 20 seneden ziyade o hulefa-i selaseye ittiba ederek onların şeyhül makamında bulunması şiaların bu davalarını cerh ediyor hem hulefa-i selasenin zamanı hilafetlerinde fütuhat ı islamiye ve mücahide-i hadiseleri Hz Ali'nin radıyallahu an zamanındaki vakıalar yine hilafeti İslamiye noktasında şiaların davalarını cerh ediyor. Demek ehli sünnet ve cemaatın davası haktır. Eğer denilse şia 2’dir. Biri şia'i velayettir, diğeri şia'ayı hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun, fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki şiai velayet, Şiai hilafete iltihad etmiş. Yani Ehli Turuk'taki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali'yi radıyallahu anh eftal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan Şiai hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. El cevap Hazreti Ali'ye radıyallahu anh iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Ali Beyt'in şahs-ı temsil ettiği noktasındandır. Ali Beyt'in şahs-ı manevisi ise Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazreti Ali Radıyallahu An başta olarak bütün ehlakikat, Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer'i Radıyallahu Anhuma takdim ediyorlar. Hizmeti İslamiyet'te ve Kurbiyeti İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta ciyetinde Hazreti Ali Radıyallahu An Şahs-ı manevi Ali Beyt'in mümessili ve şahs-ı manevi Ali Beyt, bir hakikatı Muhammediyeyi Aleyhisselatu vesselam temsil ettiği cihetle muvazeneye gelmez. İşte Hazreti Ali radıyallahu an hakkında fevkalade senâkerane ehadis-i nebeviye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikati teyit eden bir rivayet-i sahiha var ki Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam ferman etmiş: "Her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu an neslidir. Hazreti Ali'nin radıyallahu an şahsı hakkında sair hulefadan ziyade senâkerane ehadisin kesretle intişarının sırrı şudur ki Emeviler ile Hariciler ona haksız hücum ve tenkîs ettiklerine mukabil ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak onun hakkında rivayatı çok neşrettiler. Sair hulefâ-yı ise öyle tenkit ve tenkîse çok maruz kalmadıkları için onlar hakkındaki hadisin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem istikbalde Hazreti Ali radıyallahu an elim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalacağını nazar nübüvvetle görmüş. Hazreti Ali radıyallahu an meyusiyetten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için "Men kuntu mevlahu fe mevlahu" gibi mühim hadislerle Ali'yi radıyallahu an teselli ve ümmeti irşad etmiştir. Hazreti Ali'ye radıyallahu an karşı Şiai velayetin ifrat kenare muhabbetleri ve tarikat ciyetinden gelen taftilleri kendilerini Şiai hilafet derecesinde mesul etmez. Çünkü ehli velayet meslek itibariyle muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şehni ifrattır. Mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarında ehli hal mazur olabilirler. Fakat onların muhabbetten gelen taftili, hulefa-i raşidin'in zemmine ve adabetine gitmemek şartıyla ve usul-i islamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler. Şia ise, ağraz-ı siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. İtizar hakkını kaybediyorlar. Hatta la li hubbi Ali'in bel li cümlesine masadak olarak Hazreti Ömer'in radıyallahu eliyle İran milliyeti Ceriha aldığı için intikamlarını Hubbu Ali suretinde gösterdikleri gibi Amr ibnül As'ın Hazreti Ali'ye radıyallahu karşı hürucu ve Ömer ibnü Saad'ın Hazreti Hüseyin'e radıyallahu an'h karşı feci muharebesi Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti Şialara vermiş. Ehli sünnet ve cemaate karşı Şii velayetin hakkı yoktur ki ehli sünneti tenkid etsin. Çünkü ehli sünnet Hazreti Ali'yi radıyallahu anh tenkit etmedikleri gibi ciddi severler. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şiası hakkındaki senai-i nebevi ehli sünnete aittir. Çünkü istikametli muhabbetle Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şiaları Ehli hak olan ehli sünnet ve cemaattir. Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki ifrat-ı muhabbet Nasara için tehlikeli olduğu gibi Hazreti Ali Radıyallahu anh hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet hadisi sayihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. Şiai velayet eğer dese ki Hazreti Ali'nin Radıyallahu An kemalatı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hazreti Sıddık'ı Radıyallahu anh ona tercih etmek kabil olmuyor el cevap Hazreti Sıddık Ekber'in ve Faruk-u Azam'ın radıyallahu anhuma şahsi kemalatı ile ve veraset-i nübüvvet vazifesi ile zamanı hilafetteki kemalatı ile beraber bir mizanın kefesine Hazreti Ali'nin radıyallahu an şahsi kemalatı harikası ile hilafet zamanındaki dahili bilmecburiye girdiği elin vakalardan gelen ve suizanlara maruz olan hilafet mücadeleleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa elbette Hazreti Sıddıkın radıyallahu an veyahut Faruk'un radıyallahu an veyahut Zinnureyn'in radıyallahu an kefesi ağır geldiğini ehli sünnet görmüş tercih etmiş hem ikinci ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvet velayete nispeten derecesi o kadar yüksektir ki nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi bir Batman kadar velayetin cilvesine müreccahtır. Bu noktayı nazardan Hazreti Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu anh ve Faruk-u Azam'ın radıyallahu an veraset-i ve tesisi ahkam-ı risalet noktasında hisseleri taraf ilahiden ziyade verildiğine hilafetleri zamanlarındaki muvaffakiyetleri ehli sünnet ve cemaatçe delil olmuş. Hazreti Ali'nin radıyallahu an kemalat-ı şahsiyesi o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükmden ıskat edemediği için Hazreti Ali radıyallahu an şeyh heyni mükerreme'nin zamanı hilafetlerinde onlara şeyhül İslam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hazreti Ali'yi radıyallahu an seven ve hürmet eden ehli hak ve sünnet Hazreti Ali'nin radıyallahu an sevdiği ve ciddi hürmet ettiği şeyh heyni nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Bu hakikati bir misal ile izah edelim. Mesela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 ve tesis ahkam-i risaletinde tecelli eden hakikatı ı i ilahi altınundan hisselerinin az bir fazlalığı, kemalat-ı şahsiye ve belayet cevherinden neş'et eden kurbiyeti i ilahiyenin ve kemalat-ı velayetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Müvazenede bu noktaları nazara almak gerektir. Yoksa şahsi şecaati ve ilmi ve belayeti noktasında birbiriyle müvazene edilse, hakikatın sureti değişir hem hazret Ali'nin radıyallahu an zatında temessül eden şahs-ı manevî-i ve o şahsiyet-i maneviyede, veraset-i mutlaka cihetiyle tecelli eden hakikat-ı Muhammediye aleyhissalâtu vesselam noktasında müvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber aleyhissalâtu vesselam'ın sır râzimi var. Ama şiâ-i ise, ehl-i sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazreti Ali'yi radıyallahu anh fevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar ve sui ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri ihtiza ediyor. Çünkü diyorlar ki Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer radıyallahu anhuma haksız oldukları halde Hazreti Ali radıyallahu anh onlara müşahede etmiş, şia ıstılağınca takiyye etmiş. Yani onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahramanı İslam ve esedullah ünvanını kazanan, basıtlıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakâr ve korkaklık ile ve sevmediği zatlara tasan nukarane muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade havf altında mümaşaat etmekle haksızlara tebaiyeti kabul etmekle muttasif görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali radıyallahu an işte ehle hakkın mezhebi hiçbir cihetle Hazreti Ali'yi radıyallahu an tenkis etmez, sui ahlak ile itham etmez. Öyle bir harika şecaate korkaklık isnat etmez ve derler ki Hazreti Ali radıyallahu an hulefa-i raşidini hak görmeseydi bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için gayret ve cesaretini hak perestlik yoluna teslim etmiş. El hasıl her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise haddi vasattır ki ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat maalesef ehli sünnet ve cemaat perdesi altına vehabilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi siyaset meftunları ve bir kısım mülhitler Hz. Ali'yi radıyallahu an tenkit ediyorlar. Haşa, siyaseti bilmediğinden hilafete tam liyakat göstermemiş, idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız iddiamlarından Alevi'ler Ehli Sünnet'e karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki Ehli Sünnet'in düsturları ve esas mezhepleri bu fikirleri iktiza etmiyor. Belki aksini ispat ediyorlar. Haricilerin ve Mülhitlerin tarafından gelen böyle fikirler ile Ehli Sünnet mahkum olamaz. Belki Ehli Sünnet Alevi'lerden ziyade Hazreti Ali'nin radıyallahu an taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında. Hazreti Ali'yi radıyallahu an layık olduğu sena ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyet-i ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya onu mürşit ve şah-ı velayet biliyorlar. Aleviler hem Alevilerin hem Ehl-i Sünnet'in adavetine istihkak kesbeden haricileri ve mülhitleri bırakıp ehli hakka karşı cephe almamalıdırlar. Hatta bir kısım aleviler, ehl-i sünnetin inadına sünneti terk ediyorlar. Her neyse, bu mes'elede fazla söyledik. Çünkü, ulemanın beyninde ziyade medarı bahs olmuştur. Ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaat! Ve ey Ali beytin muhabbetini meslek iddiaz eden aleviler. Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizâ aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükme zındıka cereyanı birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde varken iftirağı iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. İkinci makam Fe in tevella fe kul la ilahe illa hu alayhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil ayetinin ikinci hakikatına dair olacak. Bu ikinci makam on birinci lemma olarak telif edilmiştir.